Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da... ...diğer kamda Damla Özler ve Rauf Kösemen'le berabersiniz. Bugün bir konuğumuz var. Bugün bir konuğumuz <gülüyor> var. Yapım masamızda Feryal Kabil var ve bugünkü konuğumuz... ...Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nden Tuna Öztruhadar. Tuna hoş geldin. Hoş bulduk. Hatta tekrar hoş geldin. Geçen sene de festivalden hemen önce sizleri konuk etmiştik. Evet. Bugün de seni temsilci olarak aldık. Çok teşekkürler. Evet, bunu gelenekselleştireceğiz her festivalden önce. Mutlaka konuk edeceğiz. <gülüyor> E, Tuna Özyadar Sürdürülebilir Yaşam kolektifinden e, ve Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni e, bize anlatacak. 10. yılındaki Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni bize anlatacak. E, 10. yıldayız. E, öncesinde kısacık geçen sene bizi dinlememiş olan ve haberdar olmayan evet. dinleyicilerimiz için biraz Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nden bahsedelim mi? Tabii. 10. yılda da onun ildeyiz zaten. Evet. E, 2008'de e, filmler aracılığıyla sürdürülebilirlik... ...kapsamında yani bütüncül bakışa haiz filmleri bir araya getirip bir farkındalık oluşturmak amacıyla ortaya çıkan bir festivaldi. Ve bu festival zaman içerisinde farkındalık oluşturmanın ötesinde insanları harekete davet etmeye doğru evrildi. Geçtiğimiz on yıl içerisinde her sene yeni bir şeyler öğrendik ve tabii ki sorunlar arttı... Ee, ...sorunlara verilen tepkilerin şekli değişti. Ee, şirketler, devletler farklı konumlar aldılar. Bireyler, farklı tavırlar sergilediler. Ee, her sene büyük bir dinamizm içerisinde... ...bu sürdürülebilirlik kavramı... E, ...şekil değiştiriyor diyebiliriz. Biz de e, son işte on yıldır... 200'ün üzerinde filmi Türkçeleştirerek... E, ...izleyiciye sunduk. Böylelikle de e, filmler aracılığıyla gözle görünmeyen, elle tutulmayan büyük orandaki sistem problemi diye tarif edebileceğim şeyleri tarif etmeye çalışıyoruz. Ve insanları da harekete davet etmeye çalışıyoruz. Festivalin çok önemli noktalarından biri kolektif bir çaba oluşu. Evet. İsteyenler şehirlerinde festival düzenleyebiliyorlar. Bu on yıl içinde de müthiş bir komünite biriktirdiniz aynı zamanda öyle değil mi? Yani sadece izleyicilerinize değil bir yandan da kendi kendine büyüyen bir yapıya da ulaşıyorsunuz. Evet biz bir organizasyon şirketi değiliz. Bunu hani daha ziyade çoğu yerde taban hareketi diye de bir şey tarif etmek kolay olabiliyor. Çünkü bunu taban hareketi olarak gör. ...benin de şöyle bir şeyi var... ...doğru tarafı var... ...ortak vizyona sahip... E, ...gönüllüler... ...bunu sahiplendikleri oranda... E, ...festivali... E, ...ve imkanları eğer salonları... ...ekipleri yeterliyse... ...orada bulundukları yerde bu festivali yapmaya... ...biz onların bu festivali yapmaları için... ...bir e, rehberlik ediyoruz... El, e, ...bu festivalin nasıl bir formatı olduğunu aktarıyoruz. Filmleri, basılı görsel malzemeleri kendilerine temin ediyoruz. E, onların yerelde yaptıkları şey... E, ...bu çekirdek var olan değerin üzerine, etrafına... E, ...yerel e, müzik, müzisyenleri ya da konuşmacıları davet ederek... ...ya da fuayelerinde sergiler açarak... ...bunu zenginleştirmeleri ve yöreye özgüleştirmeleri... On yılda çılgınca bir durum var. 10 şehirde eş zamanlı olarak <gülüyor> yapılacak <gülüyor> festival. Aslında daha çılgındı. Biraz ondan söz edelim. Evet. Ee, geçen yıl 20'lere ulaşmıştı sayı. Hı -hı. Ama bu yıl e, yeni bir şey yaptılar. Yeni bir karar verdiler. E, çok yayılmaktansa daha nitelikli ve daha derinlikli işler yapmaya doğru yöneldiler ve 10 şehir oradan çıktı birazdan. Evet. Yani bu büyüme fetişizmi bizde yok. Ama filmlerin ...herkese ulaşması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Ama herkese ulaşmasının da bir metodunun olması lazım. Yani doğru bir tarafında olması lazım. Bunlar sonuçta fikir hakları olan, telif hakları olan eserler ve bu sebepten dolayı da bir bütçesi olan bir konu bu. Bunların yapımcılarına, yönetmenlerine ücretler ödeniyor... Dolayısıyla bunun gösterildiği yerde hakkını verecek şekilde etki yaratabiliyor olması lazım. Doğru, doğru salonlarda e, havalandırması, e, koltuğu, perdesi, ses sistemi her şeyi doğru olan bir yerde olursa ancak o film e, efekt yaratabilir, etki yaratabilir. E, o bakımdan e, birinci kriter bu. Tabii on ile indirmemizde ikincisi de biz küçük bir ekibiz aslında böyle yüzlerce gönüllü var ama çekirdekte. Ee, bu işin organizasyonunu yapan genellikle üç kişi oluyoruz bazı seneler 4 kişi oluyoruz ee, Tabii ki bütün gönüllülerin çabasıyla bu festival tüm Türkiye'de birçok ilde 2015'te örneğin 20 ildeydi geçen sene 19 ilde oldu ee, bunu e, yapabileceğimiz rakama çekmeye çalıştık. Ona indirmemizin sebebi o biraz da. E, ama diğer yandan e, festivalde ortaya çıkan gündemi, o gündemi takip eden çeşitli e, alt başlıkları takip eden filmleri göstermek isteyenlere de yine servis etmeye yıl içinde devam edeceksiniz. Orası evet. önemli çünkü evet. hani bu bir küçülme değil aslında. Yok. Başka türlü bir büyüme yani, bu. Çok doğru bir tespit. Bunu e, tabii vurgulamayı unutuyorum. E, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ...eş zamanlı yapıldığı il sayısı azaldı ama filmlerin eriştiği mecra e, sürdürülebilir yaşam TV üzerinden büyüyor. E, köyünde, okulunda, işte e, interneti olan ya da salonu olan herhangi birinin kafesinde, herhangi bir yerde film gösterimi yapması imkanı var. E, bunun tabii koşulları var. Eğer bir hak bedeli ödeniyorsa bu yazışmalar yapılıyor... ...Sürdürülebilir Yaşam TV'yi... ...üç sene önce bunun için e, kurduk... E, ...festival yapamayan illerdekiler... ...ya da festivali kaçırmış olanların... E, hak e, ...gösterim hakkını aldığımız filmleri... ...webden seyredebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. İyi, bu arada bu kadar illerden ve... E, ...festivalden bahsetmişken... ...teknik bilgiyi verelim, onu atlamayalım... E, ...22-26 Kasım 2017 tarihlerinde... ...Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali... Antalya, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Manisa ve Mersin'de bu yıl ve tüm gösterimlerde ücretsiz. Evet. Bu çok kritik bir nokta. Sadece İstanbul'da Fransız kültürün güvenlik standartları sebebiyle bir online kayıt alması durumu var. Onu da hatırlatmak isterim İstanbul'daki. Evet, ücret almıyorlar ama katılımcının kim olduğunu önceden evet. bilmek istiyorlar evet. Ve detaylara ulaşmak istiyorsanız da sürdürülebilir yaşam adresinden ulaşabiliyorsunuz teknik bilgi kısmı sona erdi tekrar sohbetimize dönüyoruz <gülüyor> ben e, biraz e, demin kaldığımız yerden devam edelim isterim aslında evet. e, erişilebilirliği e, artmış durumda sürdürülebilir yaşam TV aracılığıyla e, onun dışında da aslında galiba bir, bir tür konu seçme özgürlüğü de veriyor ve bu bu e, ve bana bu daha iyi geliyor yani. Hmm. ...ilgilendiğiniz konularla ilgili bir film seçkisini... ...üç filmden, dört filmden oluşsun... ...daha küçük bir seçki olsun ama... ...bölgenizde ilgilendiğiniz konularla ilgili bir seçki alabiliyorsunuz. Ya da kolektifinizin merak ettiği konularla evet. ilgili bir seçki alabiliyorsunuz. Ee, peki böyle bir şey yapmaya kalkılsa... ...tabii bunun hepsi para ödenerek değil bazıları size bir şeysiz free gösterimler ücretsiz gösterimler şeklinde verilmiş ama aşağı yukarı ne kadarlık bir rakam gerekir ben Anadolu'nun herhangi bir yerinde bir kasabada olsam ve 4-5 filmlik bir şey göstereceğim bir gün içinde salon buldum belediyeden salonu kiraladım ...kamudan, belediyeden ne kadar isteyeyim bunun için... ...ya da arkadaşlarımdan toplasam... ...size ne kadar para toplayıp vermem gerekir... ...size derken size gelmiyor tabi tabii de... ...yani telif yani, karşılığı... ...yani sonuçta bu eğer ki bir... ...devamlı olacak bir servisse ...bunun belli bir kısmının da... E, ...sürdürülebilir Yaşam TV'nin... ...operasyonlarını yürütebilmesi için gerekecektir... ...daha o hesaplamaları yapmadık... ...üç yıldır tümüyle e, ücretsiz bu servisi veriyoruz... Ee, ...ama e, bazı filmler var... ...ücretsiz, bazı filmler var... ...gösterim başına bin euro istiyor... ...bin euro, yani tekrar Hı -hı. ediyorum şu anda... ...euro da herhalde bir acayip bir <gülüyor> şey olmuştur... ...hani koltukların tümünü... ...şey yapsanız bile, doldursanız bile... ...bilet parasıyla dahi o rakamları... ...çıkartamayabilirsiniz, bu yapımlar... ...gerçekten birbiriyle alakası... ...olmayan... E, ...anormal rakamlara... E, ...şey yapabiliyor, e, karşılık gelebiliyor... ...dolayısıyla bunun yani kaç ne kadara mal olacağı meselesi tümüyle hangi filmin seçildiğine bağlı Ortalama diye bir şey söyleyecek olursak Hani o çok yüksek yapım, maliyetli yapımları falan çıkarttığımızda. Sanıyorum 100 dolarlar civarında bir gösterim, 100-150 dolarlar civarında bir gösterimin hakkının alınması mümkün olabiliyor. O zaman yani, çıtayı buraya koyduğumuzda evet. aslında çok da büyük maliyetlerden söz etmiyoruz. Bu evet. ilk söylediklerim evet. dışarıda tutuluyor. Tabii o, o türde şeyler oluyor. Mesela bisikletle ilgili bir film e, ya da işte tekstille ilgili gidiyorlar, anlaşma yapıyorlar büyük kanallarla dünya çapında. Öyle olunca dağıtımcı firmaya gidiyor film ve yönetmeninin de hakkı olmuyor. Dağıtımcı firmayla muhatap olunca gösterim başına böyle anormal rakamlar istenebiliyor. Sorun orada biraz. Evet. 10 ee, yıl dedik, onuncu yılda biriktirdiğiniz müthiş bir şey var. Bir yandan hani filmler bu 10 yılda gösterilen filmler, onların dediği insanlar, bir yandan sizin kendi kolektifiniz büyüyen gönüllüler vesaire. Bu 10 yılın deneyimini biraz toparlamak gerekirse, o 10 yıldan süzdüğünüz en önemli deneyimler hangileri? Şeyi gözlemliyorum yani ben şahsen şimdi öyle bir deneyimi ortaklaşa ortaya koyup da tartıştığımız bir durum olmadı arkadaşlarımızla. Ama ben şahsen kendi e, deneyimlerimi aktarabilirim. E, bir kere dinamik bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Yani sorunlar değişiyor, insanlar değişiyor, şirketler, devletler her şey değişiyor. Ama değişmeyen tabii arkada bir takım motifler var. E, sorunlar değişiyor ama azalıyor mu artıyor mu? işte kimisi azalıyor, kimisi artıyor. Azalan sorunlar neler olabilir? <gülüyor> e, belki... Ee, sürdürülebilirliğin iletişimi biraz daha kolaylaşmaya başladı. Eskiden daha zordu. Azalan bir sorun diye bunu tarif edebiliriz. <gülüyor> Ama e, insanlar çünkü e, şirketler bu konularda raporlar yayınlamaya başladılar. Ya da sürdürülebilirlik departmanları açmaya başladılar. E, dolayısıyla e, kapasitesi e, e, kurumların artmaya başladı. Bu konuda çalışan eğitimli insanların sayısı artmaya başladı. Bu iyi bir taraf. iyi bir yön. Ama diğer taraftan da ee, iklim işte toksiste e, biyoçeşitliğin azalması türünden e, on yıl önce bahsettiğimiz her türlü sorun olduğu gibi ve hatta katlanarak önümüzde duruyor. Ee, burada e, yapılacak iş o kadar fazla ki e, bizim e, tabii yapmaya çalıştığımız şey e, birlikte bir geleceği nasıl yaratabiliriz sorusunu gündeme getiriyoruz bu festivalle Belki basın bülteninde görmüşsünüzdür. Biz gelecekte dünya nasıl bir yer olacak diye sormuyoruz. Ee, biz e, gelecekteki dünya için ne yapabiliriz diye soruyoruz. Daha böyle dahil edici bir e, soru e, getiriyoruz. Ee, o sebeple bu, bu büyük sorunların aslında üstesinden gelebilmek için yap, e, ilk aşmamız gereken şey... E, ...birlikte çalışma kültürünü oluşturmak, e, birlikte e, hareket etme becerisini kazanmak... Bunları yapabilirsek eğer yani, birlikte derken bireyler arası değil kurumlar arası devletler arası yani iklim zirveleri şunlar bunlar her yerde görüyoruz birlikte hareket etme becerisi çok öyle kültürümüzde olan bir şey değil insan medeniyetinin kültüründe olan bir şey değil. O zaman soruyu biraz çevirip tekrar sorayım hı hı. bu 10 yıl içerisinde e, sürdürülebilir yaşam film festivalinin varoluşu nasıl bir etki yarattı sizce? ...bunun e, sosyal etki... ...değerlendirmesi analizini... ...yapmaya çalışıyoruz iki üç senedir... E, ...anketlerle... E, ...ve tesadüfen karşılaştığımız... ...festival katılımcılarıyla yaptığımız sohbetlerde... E, ...etki yarattığımızı düşünüyoruz... ...ama bunların rakamlara yansıması... ...iki senedir raporlarda... E, ...daha net görünüyor... E, ...sanıyorum... E, ...gelenlerin hayatına dokunduğumuz... ...durumlar var... E, ...ve onların hayatları değişiyor ama... Biz işte milyonlarca kişinin yaşadığı bir şehirde 300-500 kişilik salonları doldurabiliyoruz. Festivalin topluma etkisi diye baktığımızda bunun ölçümlenmesi biraz zor. Bu bir kelebek etkisi. Yani bizim etkilediğimiz biri başka birini etkilemiş ya da o etkilenen kişi de başka birini etkilemiş midir? Başka halkaları bilemiyoruz. Yani şu anda onu cevaplayamayabilirim aşağı yukarı 20'den 20'den fazla film var 22 galiba 22, evet. 22 film var bu 22 filmden bazısı 10 dakika bazısı 100 dakika evet ee, girdiğiniz zaman salona aslında 3-4 film birden izleyebiliyorsunuz hı hı. Ee, hemen haber olarak söyleyeyim 2 salon hani Fransız kültürden söz ettik diğer salonda Salt Galata evet İki salonda sürüyor. Cuma günü başlıyor. İstanbul'da tabii böyle diğer şehirlerde e, şu an bir İstanbul radyosunda olduğumuz için. Evet. Internetten dinleyenler bizi affetsinler. Evet. Diğer şehirlerden söz etmiyoruz. E, bu filmleri sıralarken, seçerken, günlere göre bölerken nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Şimdi e, filmlerin... E, ...günlere göre seçiminde örneğin mesleki filmler varsa ve o meslekle alakalı kişiler hafta içinde çalıştıklarını biliyorsak... ...o filmleri hafta sonuna koymaya çalışıyoruz örneğin eğer soru böyle bir soruysa. Ee, ya da e, ne bileyim e, şehir ulaşım falan gibi konularla alakalıysa... Yani ...belediyelerden, şehir planlamacılarından... ...tasarımcılardan falan... ...birilerinin gelmesini istiyorsak mesela... E, ...mümkün olduğunca... ...iş saati dışına denk gelen yerlere... E, ...getirmeye çalışıyoruz. Çünkü... ...rutin işleri olan insanların takip... ...etmeleri biraz zor olabiliyor. Evet. Ama hafta e, içerisine... ...ya da gündüz saatlerine... E, ...biraz daha... E, ...bütüncül bakışla, hikaye anlatımı... ...ağırlıklı olan, hayatın anlamı... ...ya da... ...ve... E, filozofik olabilecek türdeki filmleri daha ziyade <gülüyor> o, o, o saatlere seçiyoruz. Peki başka bir şey sorayım. Normalde insanlara hangi çocuğunu daha çok seviyorsun diye sorulmaz ama evet. e, bu seneki program içerisinde favorileriniz var mı? Ya da hani şu filmi mesajı açısından ya da gösterdiği şeyler açısından çok önemli buluyorum dediğin birkaç tane seçkin var mı? Yani tümüyle kişiye bağlı bir şey olacak. Bana sorduğunuz için ben söyleyebilirim. Bu Aslında bu soruyu genelde cevaplamamaya çalışıyoruz. Çünkü <gülüyor> haksızlık oluyor diğerlerine evet, diye işte. düşünüyorum. <gülüyor> ben şeyden çok... Sistem bakışı olan filmleri çok etkileyici buluyorum. Ama içinde böyle yaşanmış dramatik bir hikaye varsa o mesela daha da etkiliyor beni. Çikolata davası onlardan biri... E, gazetecilerin 2004-2005 galiba e, 2003 2003 mi 2003, <gülüyor> 2003'te e, e, girdikleri bir araştırmada hani çikolataların ham maddelerinde kaka endüstrisinde e, çocuk işçilerinin tarlalarda çalıştırıldığı, hasatta çalıştırıldığı bilgisini almaları üzerine derinleştirdikleri araştırmada. ...endüstride çocuk köle çalıştırmayan bir ham maddi üreticisi olmadığına varana kadar şok edici bilgilere ulaşıyorlar. Bu, bu hikayeyi tabii şimdi filme anlatmak istemiyorum ama... ...burada e, nihayetinde gazetecilerin e, bir çikolata markası üretmesine kadar varan bir süreci... ...her sene e, telefon konuşmalarına kadar belgelemişler. Bu film beni çok etkiledi, çikolata davası... E, onun haricinde e, şey var, e, korkutan yük, deniz taşımacılığının gerçek bedeli. Bu, burada da epeyce bir e, e, İngilizce tabiriyle aha moment deniliyor. bu Hani vay be falan dediğimiz <gülüyor> bir anlar yaşadım epeyce e, bu filmde de. E, Nehir Mavisi filmi, örneğin Türkiye'deki tekstil endüstrisini de çok yakından ilgilendiren bir film. Ee, ...endüstrinin e, akarsulara olan etkilerini oradan görebiliyoruz. Ee, neler yapılabileceğine dair de birçok bilgi var. Tabii Plastik Okyanus e, bu senenin e, çok önemli filmlerinden bir tanesi. E, plastik Okyanus'ta gördüğüm e, her şey beni çok etkiledi. E, vücudumuzda plastik olduğunu öğrendim. Şu anda eminim e, şey yapsak e, herhangi bir analize girsek vücudumuzda plastik olduğundan e, eminim belli oranlarda... ...çünkü besin zincirine giren her şey vücudumuza da giriyor. Besin evet. zincirine giren şeyler, kuşlar, balıklar yiyor falan... ...yani büyük bir zincirleme şey var, plastiklerin de büyük bir kısmı... ...deniz dibine şey gibi, ne denir, konfeti gibi yağıyor. Burada yani sadece denizin üstünde yüzen pet şişeler, naylon torbalar değil konu... ...onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ee, ...çok derinlemesine bir konu... ...bu filmi e, mutlaka seyretmelerini... ...öneririm. Şu programa baktığımız zaman... ...zaten e, yani çok... ...fazla ve çok sağlam filmler var ama bir yandan da şeyi görüyoruz... ...şimdi özellikle diğer Diğerkam'da pek çok konuyla ilgili... ...pek çok kampanya üzerinden konuşuyoruz... ...dünya meseleleri üzerine konuşuyoruz... E, ...neredeyse her meseleye değinen ve dünyanın dört bir yanında değinen... Hı hı. ...yani Orta Afra Afrika'dan e, Güney Amerika'ya... ...Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya... ...hemen hemen her yerden gelen uzun e, ya da kısa filmler var... ...ve bunlar çok önemli meselelere değiniyorlar... Birincisi bütün bu dertlerimizin ve ahvalin küreselliğini bize gösteriyor bu program toplamında. Hı -hı. İkincisi de her birinin arkasındaki bize benzeyen insan hikayelerini de gösteriyor. Belki evet. de en büyük gücü burada diye düşünüyorum Hı -hı. festivalin. Ben de deşifrasyon meselesinin çok önemli olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Yani plastik okyanusun deşifrasyonu mesela orada yarattığı Hı -hı. ya da işte nehir Mavi Nehir'in... Hı -hı deşifrasyonu. O yüzden ben de bir katkı yapabilir miyim? Hı -hı. Kişisel fikrimiz. Söyleyeyim. Evet, Deşifrasyon tabii. üzerinden yine giden. Şirket Şehri e, filmi Hı -hı. öyle ilginç bir şey anlatıyor ki bizim hani çok yücelttiğimiz böyle paylaşım ekonomisi, Hı -hı. paylaşımlı evler. Evet. Şimdi şirket şeyin markanın adını veremiyorum Hı -hı. buradan ama e, işte insanların kendi otomobilleriyle e, bir şirkette çalışması ve senin bir aplikasyonla otomobilden Hı -hı. faydalanman falan gibi hizmetleri veren şirketlerin ...bir şehri nasıl şirket olarak teslim aldığını... Evet. E, ...eski kuşak şirketler gibi... ...nasıl davranmaya başladığını Hı -hı. anlatan bir şey. Hı -hı. Bence orada epey hikmet var. Çok <gülüyor> izleyip üzerine konuşmamız kesinlikle, gereken kesinlikle. bir şey. Kesinlikle. Çok derin bir konu o. Yani biz bir anda... E, ...paylaşım ekonomisi... E, ...kavramını e, işte... ...alternatif bir şey olarak sunmaya başladığımızda... ...o kavramın da... ...üç yıl, beş yıl gibi kısa bir zaman içerisinde... ...bambaşka bir şekilde evrilmesi... ...o zaman bu da değil mi dedirtiyor? ...yani çok düşündürücü bir film o hakikaten. Evet. Tavsiye ederim. Evet. <gülüyor> o dört tavsiye evet. ek olanı. <gülüyor> ee, senin soruna dönecek olursak eğer... E, ...bu çeşitlilik konusu... E, ...şeye de yansıyor tabii ki... ...izleyiciye de yansıyor. E, filmlerin çeşitliliği kadar da... ...izleyicinin çeşitliliği oluyor. Ve bu çeşitlilik... E, ...şeyi gösteriyor... E, ...konulardan ziyade... ...her birine teker teker bakmaktan ziyade... ...arkadaki motiflere odaklanmamız gerektiğini... ...yani neyin tekrar ettiğini... ...tarımda, e, ulaşımda... E, ...ticarette, tüketimde... ...artık her neyse konu... Nerede edelimde. aynı şeyi tekrar tekrar yapıp... ...farklı sonuçlar bekliyoruz. Evet, yani e, hatalar nereden kaynaklanıyor... ...yani o motif biraz daha... Bir, ...birkaç katman daha geride... ...o, o motifin görünebilmesi için... Bu birbiriyle alakası yokmuş gibi görünen filmlerin tümünü seyretmekte fayda var. O zaman belirmeye başlıyor bir resim. Yani küresel ve sistemik olan diye tarif ettiğimiz... ...elle tutulamayan, gözle görülemeyen bu problemler... ...bunlar peş peşe izlendiğinde hissedilir hale geliyor kanaatindeyim... Konu biraz bununla alakalı. Yoksa plastik konusunun üstüne gidelim. İşte be, şey bez torba kullanalım falan. Tamam o şey bir odacığın içerisinde bir çözüm olabilir belki ama. Sistemik problemlerde biraz insanlığın e, sanki e, sorunun kaynağında olan düşünce biçimlerine odaklanması gerekiyor gibi bir algı doğabilir bu filmleri seyrettikten sonra. Peki film festivali bir araç olarak ya da bir medya olarak Hı -hı. E, bu problemlerin ve bu sistemik e, hastalığın Hı -hı. görünür olmasında nasıl bir farklı etki yaratıyor? Yani kampanyalar bu etkiyi yaratmıyor Hı -hı. ya da kampanyalarda çok zorlanıyoruz. Konferanslar şey, var. Tabii. Konferanslar Hı -hı. var, kitaplar, Hı -hı. yayınlar, akademi evet. zaten aslında bu mücadele bir birikim mücadelesi. Her yerden farklı farklı Hı -hı. mücadeleler gelip birikip bir şey oluşturuyor ama Hı -hı. E, film festivalinin buradaki rolü ne? Neden filmler? Bir kere e, bizim seçimler Seçtiğimiz filmler, festival için e, yüzlerce film arasından e, çok e, böyle kendi artık oturmuş e, kriterlerimizle de seçiyoruz. Ve bunların tümü, neredeyse tümü e, çok tutkulu yönetmenler. Aslında hayatını bir takım davalara adamış yönetmenler. E, i̇şte yıllarca e, bir yerlere gidip zor koşullarda çekimler yapan e, şeyler... Onların bu biriktirmiş olduğu şeyi bir saat içerisinde, 45 dakika içerisinde görselleştirmiş olması artık tümüyle süzme bir bilgi, duygu. Ve sinema salonlarının müzikle, o görsel efektleriyle, hikaye anlatım teknikleriyle sizi o hikayenin içine çekişi herhangi başka bir mecrada bence şu anda pek mümkün değil. Ee, yani bir konferansta birisinin bir şey anlatması siz bu şekilde etkileyebiliyorsa... <gülüyor> yani o anlatıcının da çok büyük bir özelliği var demektir. O, çok kolay bir şey değil o. Bitiriyoruz galiba. Evet ee, zamanımız ama... hep kısıtlı geliyor bu türden konularda. Ama bir şey konularda. daha söyleyelim. Hı -hı. Şimdi bu filmleri e, bir kısmını en azından Sürdürülebilir Yaşam TV'de daha sonra izleyebilir Hı -hı. izlemek isteyenler. Lakin söyleşiler de var. Evet. Yani bazı filmlerin e, müellifleri ya da e, o filmin konusunu iyi bilen insanlar bir de filmleri eşlik eden söyleşiler yapıyorlar. O yüzden mutlaka salonlarda izleyin diyerek bitirelim. Kesinlikle. <gülüyor> Tuna çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Canlı yayındaydık Diyerkam'da. Ben Rauf Kösemen. Ben Damla Özler. Ve e, konuğumuz Tuna Özçüadar'la birlikteydik. Yayın masamızda Ferhan Kabil vardı. Açık Radyo 94.9'da Diyerkam'dan seslendik ş kalın hoşça kalın diğer Kam sosyal fayda dünyasından fikirler tartışmalar haberler